عهما في الاستفتاحي <تصفيق> Yani başını sırtının çizgisinde kılar değil mi? Ne aşağı indirir, ne yukarı kaldır. Evet. Şimdi biz geçen dersimizde, geçen dersimizde başlarken, daha doğrusu son fıkrayı okumuştuk. Son fıkranın içerisinde Amin, e, veled Dalin dedikten sonra Amin der demiştik. Orayı açıklamamıştık. Onun bir altındaki maddeyi açıklamıştık. Önce onu eksik bıraktığımız yeri söyleyelim. Ee, sonra devam edelim inşallah. Eksik bıraktığımız yere gelince şimdi normalde Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın namazını vasfeden sahabeler şey Hazreti Enes olsun, Ebu Hurayre olsun. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam namazda "Ve la dedikten sonra "Amin" derdi. diye Peygamberimizin bize namazın şey e, sıfatını anlatıyorlar. Fatiha'yı nasıl bitirdiğini anlatıyorlar. Şimdi e, Peygamber Aleyhissalatu vesselam amin derdi ve arkasındaki insanlara da mutlaka imamla beraber amin demelerini emrederdi. Peygamberimiz diyor ki: "İza emmenel imamu fa eminu." İmam amin dediği zaman sizler de amin deyin. "Fennehu men vafaqa ta'minehu ta'minel melaikati faqad gufira lehu ma taqaddama min Çünkü kimin söylemiş olduğu amin lafzı imamın amin lafzına muvaffakat ederse, şey kimin amin dediği lafız, meleklerin amin dediği lafza muvaffakat ederse onun geçmiş günahları affolunur. Biz buradan ne anlıyoruz? Biz buradan şunu anlıyoruz. Melekler de e, namaz kılanlarla beraber onların Fatiha okumasının akabine onlar da amin diyorlar. Bu sadece bura için geçerli değil. Şimdi normalde melekler birçok yerde Müslümanların yapmış olduğu dualara amin diyorlar. Mesela cenaze namazında Resulullah eslatıv selamız sahabesinin biri vefat edince peygamberimiz onun yanına giriyor, onun gözlerini kapatıyor. Sonra oradaki insanlar tabii sonuçta kendi ailelerinden biri ölünce birazcık seslerini yükseltiyorlar, doğal olarak da. Peygamberimiz de diyor ki: La tada'u ala anfus yikum illa bi khair. Nefsinize hayırdan başka bir şekilde dua etmeyiniz. F'e inn al malakete ala ma yani çünkü melekler sizin ne, ne derseniz melekler ona amin diyorlar. Hani genelde ürünün bir yakını, yakınları veya birinci dereceden yakın olan akrabaları. Böyle biraz e, keşke ben de ölseydim, i̇şte keşke ben de mesela şöyle olsaydım diye böyle biraz hayır olmayan şekilde duada bulunuyorlar. Peygamberimiz de diyor böyle yapmayın çünkü melekler amin diyorlar. Onun için hayırla dua edin yani Allah yerini cennet etsin. Allah işte yerini genişletsin, Allah Azze ve Celle rahmetiyle kuşatsın falan ke Resulullah zaten ölene yapmış olduğu dua bunlar. Onun için melekler birçok yerde şeriatın naslarında sabit ki normal bizlerin yapmış oldukları dualara e, amin diyorlar ve aynı zamanda bize dua da ediyorlar. Yani sürekli bizimle mesela beraberler. Ne gibi? Örneğin Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor kim gerçekten içinden gelerek bir kardeşine dua ederse yani diyelim ki bir kardeşim için ben diyorum Allah'ım ona işte yardım et, onun ayaklarını sabit kıl vesaire. Allah mutlaka diyor ona bir meke, meleği vekil kılar ve melek de sürekli her dua et ne der? Amin ve leke Yani amin sana da aynısı olsun, amin sana da aynısı olsun diye. Bunları ne için zikrettim? Şunun için zikrettim. Yani meleklerin çoğu yerde bizim dualarımıza muvaffakat ettikleri, onların da bizimle beraber amin dediklerini bilelim diye. Namaz da böyle bir şey yani kılmış olduğumuz namazlarda böyle dalin dediğimizde amin demiş olduğumuz yer bu şekilde. Şimdi bu aminin sureti nasıl? Bu aminin sureti sünnette şu şekilde. Normalde e, seslerini yükseltirdi. Hem peygamber aleyhissalatu vesselam'dan gelen rivayetlerde hem de sahabeden gelen rivayetlerde hatta bazı rivayetlerde mescide sallandığı yani sahabe amin dediği zaman mescid sallanırdı diyor bir başka sahabe. Resulullah'ınkini vasfettikleri zaman da sesini onunla uzatırdı. Sesini yükseltir ve uzatırdı Peygamber aleyhissalâtu vesselâm. Amin derken sonunu. Lakin şu anda farkındaysanız bu sünnet ölmüş bir sünnet. Yani pek kendisiyle amel edilmeyen bir sünnet. Tabi kendisiyle amel edilmemesinin sebepleri arasında şey var. Genelde mesela hadisler çok açık olduğu için kimse hadislere itiraz edemiyor. Yani yok bu konuda hadis yok veya bu konuda zayıf hadis var vesaire böyle bir şey yok. Ne diyorlar mesela genelde? Namazda insanların huşusunu bozuyor. Yani amin diye ses zaman diğer namaz kılan insanların huşusu bozuluyor, kafaları davalıyor deniyor. Şimdi bu şüphe sakıt olan bir şüphe ve Peygamberimizin namaz kılma şekillerinde birkaç noktaya bu şekilde itiraz yapılıyor. Mesela örneğin ne gibi? Örneğin şeydeyken, teşeğüd yaparken parmağı oynatmak gibi. Öyle değil mi? Mesela adam diyor ki teşebbükte parmağı oynatırsa adam ben yanındakinin kuşusu dağılıyor e, diyor mesela. Veyahut da mesela ne gibi böyle ilginç, sakıt şüpheler? İşte peygamber ve sahabesi akşam ezanı okunduğu zaman e, şey yapmadan önce, namaz kılmadan önce iki rekat namaz kılarlardı. Peygamber ve sahabesi akşam ezanı okunduğu zaman e, iki rekat namaz kılarlardı şeyden önce farzdan önce peygamber kendisi kılıyor. Sahabelerine kılmalarını emrediyor. Tabi yani üç kere üst üste diyor Sallu kablen magribi Sallu kablen magribi Sallu kablen magribi. En son üçüncüsünde diyor ki limen şaa yani dileyen şey yapsın. Eee dileyen kılsın. E, diye bir farziyeti yok yani. Yapılabilir. Yani Hatta Hazreti Enes diyor biz kılardık peygamberimizin zamanında. O bizi görürdü yine emrederdi derdi yine ederdi. Yani bize karışmazdı. Biz bu namazı kılardık diye. Şimdi insanlar ne yapıyorlar? İşte diyorlar, akşam namazının vakti çok dar. Akşam namazı vakitlerini anlatırken hatırlıyorsanız demiştik. Akşam namazının vakti çok dar. O sebepten ötürü eftar olan bu namazı kılmamak. Şimdi bu tip şüpheler, bunlar hepsi sakıt olan şüpheler. Öyle mi? Niye? Bu insanlar sünnete muaraza edemiyorlar. Yani sünnet açık, ortada diyelim İmam Bukhari'de, Müslüm'de sabit olmuş sünnetler. Bu defa böyle ee, çok şeytani vesveselerle umumi bir takım delillere yapışıp da Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın sünnetini eskat ediyorlar. Biz ne demiştik? Hangi muhalefet kesinlikle kabul edilemez? Hakkında nas bulunup da karşı tarafın elinde nas bulunmayan. Öyle değil mi? Demiştik mesela iki tarafın nasıl olursa eyvallah. Öyle mi? İki tarafın elinde tek bir nas olursa, anlayışları farklı olursa gene eyvallah. Yani ama ikisi de sonuçta onunla onunla istidlal yapıyor. İkisi de onu delil olarak kullanıyor. Ama farklı anlıyorlar her şeyleri. E delilleri farklı anlıyorlar gene eyvallah. Konu hakkında hiç delil yok. İki taraf da umumi naslara yapışıp iştihat yapıyorlar gene eyvallah. Lakin eğer bir tarafın delili varsa öbür tarafın hiçbir delili olmadığı halde akılla veya umumi, umumi delillerden istimbat ettiği noktalarla bu cüz'i delillere muaraza ediyorsa bu ihtilafı nedir? İhtilafı tutattır. Kesinlikle de ne yapılmaz? Kesinlikle de kabul edilmez ve Yerilmiş olan, mezmum olan ihtilaf budur. Bu meselede de aynen böyle. Yani bunu bilelim, bir konuda cüz'i sünnet sabit olmuşsa, o konunun cüz'iyetini ispat ediyorsa, bir başkası da umumi bir delille gelip, o cüz'i sünnetle sabit olmuş olan şeyi, umumi delille nef ediyorsa bu nedir? Bu batıldır. Öyle mi? Yani Resulullah namazında daha çok hoşulu, Sahabesi namazında daha çok hoşulu, Yoksa biz mi? Aklen de bu batıl zaten, şer'en bu batıl. Şer'en batıl çünkü delil varit olmuş konu hakkında. Aklen batıl yani bir insanın kendi kıldığı namazı Resulullah'tan ve sahabesinden daha e, huşulu olduğuna inanması zaten bu da o adamın aklında problem olduğunun göstergelerinden bir tanesidir. rukuya gelince burada rukuyla ilgili bazı e, şeyler vermiş, e, bilgiler vermiş şeyh. Demiş ki ثُمَّ يَرْفَعُوا يَدَيْهِكَ مَا رَفَعَهُمَا فِي Biz ne demiştik? Demiştik el kaldırmanın müekket olduğu yerler var, öyle değil mi? El kaldırmanın müekket olduğu yerler neresiydi? Yani Peygamberimizin namazını nakleden birçok sahabenin nakletmiş olduğu üç tane yer var. Onlar da neydi? Bir, istiftah tekbiri. iki rukuya giderken. Üç, rukudan kalkarken. Peygamberimizin namazını vasfeden bazı sahabelerin nakletmiş olduğu var. Neresi? Birinci teşehhütten üçüncü rekata kalkarken. Öyle değil mi? Bu bu üçü kadar kuvvetli bir sünnet değil. Yani bu üçü çok en kuvvetli olanı. Bu istiftah. Ondan sonra e, rüküye giderken, rukudan kalkarken bu en kuvvetli olanı. Bu mesela sıfat-ı ile ilgili hadisleri alt alta koyduğumuzda hepsinde gözümüze çarpacak olan nokta. Lakin ikinci rekattan, üçüncü rekata kalkarkenki el kaldırma bu da kuvvetli bir sünnet ama bu ilk üçünün kuvvetinde değil. Öyle mi? İlk üçünün nakledildiği gibi çok rivayetlerde bize ne olmamış? Nakıl olunmamış. Bir de ne var? Bir de bir sünnet daha var. O da secdelerin arasında veyahut da secdelerden ayağa kalkarken yapılan e, el kaldırma var. Bu da çok nadir. Yani birkaç tane haberin nakletmiş olduğu o da senetleri de genelde problemli olan hadislerde var. o da Ona da geleceğiz inşallah. İnşallah zaten. Bu da nedir? Bu da çok ara ara eğer bu rivayetleri sahih kabul ediyorsa bir insan çok ara ara yapması sünnet olur. Çünkü Peygamberimizin sürekli yaptığına dair şeyler yok. Nereye kadar kaldıracak elini? Aynı şekilde. Yani ya e, göğsüne, omuz hizasına kadar veyahut da kulaklarının ucuna kadar yani kulaklarının meme uçlarına kadar ellerini kaldıracak sünnette olan bu şekilde. Sonra ne yapacak demiş? Sonra Allahu Ekber diyecek. Tamam. وَيَخِرُّ رَاكِعًا وَرُّكِيَا دُورُوا اَيْلَيَكَ وَيَدَعُوا يَدَيْهِ ala رُكْبَتَهِ مُفَرَّجَتَهِ الْأَسَاب ve ellerini diz kapaklarına koyacak. Şimdi ellerini normalde daha önce bazı sahabeler ellerini iki dizlerin arasına koyuyorlardı. Buna tatbik deniyor. Yani rükuda tatbik deniyor. Daha sonra Peygamberimiz bunu yasaklıyor. Yani bir dönem mesela eller bu şekilde iki dizin arasına konabiliyorken sonra Peygamberimiz bunu yasaklıyor, Bu bunu artık yapmayın diyor. Ve bu tatbik denilen şey yasaklanıyor. E ne yapacaklar o zaman? Ellerini diz kapaklarının üzerine koyacaklar. وَاِلِ بْنِ حُجُرْ Peygamberimizin namazını vasfederken Peygamberimizin rükudayken ellerini parmaklarını açtığını söylüyor. Parmaklarını açtığını söylüyor. Açık bir şekilde ruku yapıyor. Diğer sahabeler de Peygamberimizin burada demiş ya vav yumekkin Yani iyice hatta bazı rivayetlerde sanki onu tutardı böyle. Hani o kadar ellerini mümekken kılardı ki orada sağlamlaştırırdı ki sanki diz kapağını böyle tutacak gibi yapardı. Demek ki o zaman Resulullah Aleyhissalatu bunu diz kapağı olarak düşünürsek şu şekilde ruku yapmış genelde. Yani parmaklarını açmış ve burayı da ne yapmış? Burayı da sıkmış. Ve yemuddu zahrahu ve yec'alu ra'sehu hayalehu la yerfa'uhu ve la Sırtını düzeltir. Ve yemuddu zahrahu bu hadisin lafzı zaten. Peygamberimizin namazını vasf edenlerin lafzı başka bir sahabe de diyor ki la usibbe alayhi al ma Yani şayet peygamberimiz rükudayken onun sırtının üzerine su konsaydı su dümdüz dururdu. Yani o kadar düzdü ki sırtı hani su koysan ne aşağı ne sağa ne sola olduğu gibi su yerinde kalacak kadar sırtı düzdü diyor. Mesela Aisha annemiz ne diyor mesela? Kane idara raka'a lem yushkhis ra'sehu ve lem ve Peygamberimiz secde ettiği zaman ne kafasını öne doğru eğerdi ne de kafasını kaldırırdı. Ne demek? Şeyhin dediğini kastediyor. Yani kafasıyla şeyi sırtı aynı hizada olurdu. Öyle mi? Yani bazıları gibi sırtı düz kafasını öne doğru da eğmezdi. Bazıları gibi kafasını yukarıya doğru da kaldırmazdı. Sırtıyla kafası düz olacak şekilde ne yapardı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Namaz kılardı. Ve yekulu ve derdi ve der subhanarabbiyal azim. Şimdi normalde e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselamın biz geçen dersimizde mi vaciplerde anlatmıştık öyle değil mi? Allah Azze işte səbip isme e, fəsəbip Azim dediği zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam demişti ki icalou fi Tabi demiştik bunun senedi problemli değil mi? Hatırlıyorsunuz icalou ha fi Yani bunu rukunuzdakılan. kılın. Sahabe Sûbbana Rabbi el Azim dediğini bize aktarıyordu veyahutta işte demiştik peygamberimiz diyor, ben rükuda ve secdede Kur'an okumaktan nehyolundum. Ama rukuya gelince فَأَمَّنْ رُقُوعُهُ فَعَزِّمُوا ف۪يهِ الْرَبِّ Rükuda Rabbi ne yapınız? Tazim ediniz. Yani Sübhane Rabbi azim Rükuda Rabbi tazim ediniz. E, secdede ise dua etmeye çalışınız. Diyordu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Sübhane Rabbi azim Peygamberimizin sürekli yaptığı dua. Bununla beraber yapmış olduğu çok farklı şeyler var. Çok farklı zikirler var Peygamberimizin. Mesela örneğin, Subhan Rabbiyal Azim. Peygamber aleyhissalatu vesselam dedi ki Subhanak Allahumma Rabbana ve bihamdik. Allahummagfirli. Subuhun, kudusun, Rabbi'l melaikati ve'r ruh. Mesela bu şekilde dua ederdi ve buna benzer daha birçok şekilde dua ederdi. Daha önce de ne demiştik? Peygamberimizin aynı mekanda farklı farklı dualar yapmış ve ne yaptığını öğrenmek istiyorsa bir insan nereye müracaat etmesi gerekirdi? Ezgar kitaplarına. Öyle mi? zikirleri bir araya toplayan eskar kitaplarından müracaat etmesi gerekir. Mesela örneğin gibi? En basit, herkesin elinde bulunabilecek olan Hüsnü'l-Müslim gibi, öyle mi? Daha tafsilatlı, daha geniş işini istiyorsa mesela adam, nereye müracaat edecek? İmam Nebevi'nin eskar kitabına müracaat edecek mesela. Daha böyle tafsilatlı ama hem uydurması, hem zayıfı, hem sayhini iççe bulduğu bir yere gitmek istiyorsa mesela, tahkik yapmak için, amel etmek için değil. İbn-i Sini'nin amelül ile kitabına gidecek. Gece ve gündüz amelleri kitabına gidecek. Biraz uğraş uğraştırır adamı ama ne? Hadis kitaplarına da müracaat edebilir. Ama o ne yapar? Uğraştırır. Esker kitapları insana kolaylaştırıyor. Ve bunu yani bu baptaki bütün rivayetleri bir araya toplamış. Bu konuda en güzel kitaplardan bir tanesi İmam Nevevî'nin yazmış olduğu El Esker kitabı. Devam edelim. Meyr fau, rəsəhunu qaılan ve sonra başını kaldırar şöyle der: "Semiyallahu liman hamide der." Meyr fau yediği ikiğini kaldırır. Kemel raf ahuma, rukunun yanında kaldırdığı gibi ikiğini kaldırır. Evet. Fayda iğtedele sonra ayakta ayatı dik durduğu zaman "Kale der, Rabbana lakin der." Ve kana yetilu, Vaka ne? Yutilu hadel Bu ayakta durmayı da uzatırdı. Yani bu rukudan kafasını kaldırdığı zaman ki ayakta durmayı da uzatırdı. Şimdi rukudan Peygamber Aleyhisselatü Vessam ayaya kalktığı zaman yine aynı şekilde ellerini kaldırdı ve dedik bu ne? Bu müekket olan sünnetlerde. Yani rukya giderken ve rukudan kalkarken Peygamber Aleyhisselatü vesselam elini kaldırması. Semi Allahü Lemen Hamide derdi ve Rabbena ve lekel derdi ayaya kalktığı zaman bazen de Rabbena ve lekel hamd mil'es semawati ve mil'el ard ve mil'a ma she'te min şey'in ba'd Allahumma la mani 'ala ma la mu'tiya lima mana'ta la yanfa'u zal-jaddi minkal jadd derdi elni kaldırdı yani hani sana hamd olsun yer ve gök e, kadarınca sana hamd olsun ondan sonra senin istediğin kadarıyla sana hamd olsun senin verdiğini engelleyecek seni engellediğinde verecek ve sana karşı yani senin e, şeyin azametin karşısında fayda edecek hiçbir büyüklük, hiçbir kuvvet, hiçbir güç yoktur diye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dua ederdi ve bunu da uzatırdı bazen. Zaten mesela bazı âlimler yine terk edilmiş sünnetlerden e, bir tanesinin insanların iki secde arasını uzatması ve insanların rükuda ve rükudan kalktıkları zaman ayakta peygamberimizin kıyamı kadar uzatmasını terk ettiklerini. Yani bazı sahabe mesela Hazreti Enes diyor ki Peygamber iki secde arasında o kadar e, oturdu ki yani biz ona baktığımızda herhalde vehmetti yani hani şaşırdı veya da unuttu yani bu kadar uz uzatılır mı yani diye. Ki bunu ne münasebetle söylüyor? Enes de aynısını yapıyor. Adamın biri Hazreti Enes'in unuttuğunu yani hani bir secde yaptı, unuttu herhalde teşebbüt yapıyor şu anda o kadar oturuyor Hazreti Enes. O da hayır yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da böyle yapardı diyor. Peygamberimizin rükudan sonra uzattığı, rükuyu uzattığı, secdeyi uzattığı ve iki secde arasını uzattığı, uzattığına dair rivayetler var. Bu da ne? Tabi bu insanın tek namaz kıldığı zaman için geçerli. Cemaatle kıldığı zaman değil de, tek namaz kıldığı zaman için geçerli. Bu da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerinden. Şimdi burada bir mesele var, <gülüyor> inşallah ona da değinelim, o şekilde geçelim. Rukudan sonra el bağlama meselesi. Yani bir adam diyelim ki rukuya gitti, rukuda bekledi, rukudan kalktı. Rukudan kalktığı zaman ayakta durdu, durduğunda adam ellerini normal açık mı bırakacak? Yani hani Semihallahu limenhamid ediyoruz, ellerimizi kaldırıyoruz. Raf'ul yedeyn yapıyoruz, öyle mi? Sonra ellerimizi aşağı mı indireceğiz? Yoksa ellerimizi tekrardan bağlayacak mıyız? Öyle mi? Normalde bazı alimler, özellikle bu son dönem yani muasır olan, bazı alimler diyorlar ki iki tane hadise yapışaraktan diyorlar ki normalde ruku'dan sonra ellerin bağlanması gerekir. Bunlardan bir tanesi ney? Bunlardan bir tanesi geçen dersimizde de söylemiş olduğumuz İmam Buhari'ne rivayet etmiş olduğu Sehl ibn Sad'ın meşhur hadisi. Kanen nasu en yeda'r racul yedu'l yumna ala zira'ihi'l İnsanlar kişilerin sağ ellerini sol kolların üzerine koymakla namazda emrolunurlardı diye peygamberimizin dönemi için geçerli. Ee, yine Vâil İbni Hucur demiştik peygamberimizin namazının sıfatlarını bize nakledenlerden bir tanesi. Ben diyor Resulullah Aleyhissalatu vesselamı gördüm. İza kana qaimen fi's salati qabada bi ala Namazda ayakta olduğu zamanlarda sağ eliyle sol elini tutardı. Şimdi kıyam diyor ya rivayetlerde. Yani peygamberimiz kıyamdayken sağ eliyle sol elini tutardı. Bunlar diyorlar ki Fatiha'yı okuduğumuz, akabinde bir sure okuduğumuz ayakta durma da kıyamdır. Rükudan sonraki ayakta durma da kıyamdır. Öyle mi? Lugaten gerçekten öyledir. Yani bu da kıyamdır, bu da kıyamdır. Hadisler diyorlar umumidir. Peygamber Aleyhisselatu vesselam'ın bütün kıyamlarda ellerini bağladığını söylüyor bu iki kıyamı birbirinden ayıracak bir delilin olması lazım diyorlar. Öyle mi? Bu ikisi de son kıyamsa, bu iki kıyamı birbirinden ayıracak bir delil olması lazım diyorlar. Böyle bir delil de yok. Yani Peygamberimiz rukudan sonra ellerini kaldırmazdı gibi bir delil yok diyorlar. Ondan dolayı namazda insanın elini bağlaması lazım. Bu sözün selefte, bu sözü söyleyen kimse yok. Yani ne seleften, ne sahabeden, ne sahabenin namazlarını nakledenlerden bu sözü söyleyen yok. Sadece İmam Ahmed'e sorulduğu zaman o da belki bu sözün tahkik edilmesi lazım yani ne kadar hani mezhepte kabul görmüş veya sahihtir onu ben bilmiyorum Allah-u Alem. İmam Ahmed'e sorulduğu zaman dileyen yapar dileyen yapmaz demiş. Yani böyle bir İmam Ahmed'den söz naklediliyor kendisine sorulduğu zaman. Lakin genel olarak böyle bir şey yok yani hatta çoğu alim nas kılmış yani şeyden sonra ellerini bağlamaz diye. Rukudan sonra ayağa kalktığında ellerini bağlamaz. Cumhur ulema hatta ümmetin cumhuru diyelim. yani Cumhur ulema değil, ümmetin cumhuru da demişler ki yani birincisi sahabe bize Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın namazının en ince ayrıntılarını bile nakletmişler. Mesela kendi babımıza dönelim demişler. Yani rükuda parmaklarını nasıl açtığını, diz kapaklarını nasıl tuttuğuna kadar sahabe bize nakletmişse böyle bir değişik bir amelin Sahabe tarafından bize nakl olunmaması ne olmazdı? Mümkün olmazdı. Yani nasıl Peygamberimiz rükudan sonra ellerini bağlayacak da sahabe bunu bize nakletmeyecek? etmeyecek? Böyle bir şey yok demişler. İki, bu delillerden, bu da bir usul olarak geleceğiz buraya. Bu delillerden, seleften hiç kimse sizin anladığınızı anlamamış. Yani bu delillerden, seleften hiç kimse sizin anladığınızı ne yapmamış? Sizin anladığınızı anlamamış yani demişler. Üçüncü olarak da demişler, biz Namazdaki genel delillere baktığımız zaman mesela bu namazını kötü kılan adama demiştik Peygamberimiz görsün merfa hatta ta'tedil, sonra merfa hatta ta'tedile ve yerg'a kullu azm Yani sen elini kaldırdı ayağa kalktığın zaman dik dur ta ki bütün şeyler, bütün kemikler geri yerine dönen, dönünceye kadar. Şimdi normalde biz rükudayken ellerimiz neydi? Ellerimiz buradaydı. Dis kapaklarımızdaydı. Peki ellerimizin asıl yeri neresi? İki yanımız. Öyle değil mi? Ta ki bütün kemikler geri yerine dönünceye kadar. Yani eğer el bağlamak olmuş olsaydı böyle demesi olmazdı. Ne demişler? Tabi bu konu hakkında şayet nasıl olmuş olsaydı bu delil olmazdı. Bu çünkü umumi bir delil olurdu öyle mi? Konu hakkında nasıl olmayınca belki e, bu nasıl yapışılabilir? Ondan dolayı ne demişler? Ondan dolayı demişler ki el bağlanmaz. Yani çünkü ikisi kıyam birbirinden farklıdır. Birinde zikir yapılıyor, öbüründe ne yapılıyor? Öbüründe kıraat var. Biri kısadır, öbürü ise nedir? Öbürü ise uzundur, ikisi birbirinden farklıdır demişler. Şimdi burada bu meselede peki ne Ne yapacağız? Yani birileri diyelim ellerini bağlıyor. Birileri ellerini bağlamıyor. Mevzu bu değil. Yani çünkü sonuçta ellerini bağlayanlar da ne yapıyorlar? Daha biraz önce zikredik. Bu ihtilaf muteber olan bir ihtilaf. Yani konu hakkında delil yok. Bir delil vardı olmamış. Bunlar namazla ilgili umumi naslarda kıyamda el bağlandığını söylüyorlar, delille de söylüyorlar, söylediklerini zaten. Bu şey değil, e, burası sorun değil. Ne yapılacak? E, bunu yapmamak efdal olan ama diyelim ki adam hayır işte bak böyle bir şey de var, bunu nakz eden özel bir delil de yok, ben elimi bağlarım dese de e, bunda ne olmaz? Bunda bir beis olmaz inşallah Allah'ın izniyle diye. Burada tabi bir kaide de zikretmiş olduk, yani onu da e, fayda olarak Kafamızın bir kenarına yazalım inşallah. Bir noktada bir delil varsa ve seleften hiç kimse onu, o delili sonradan gelenlerin istimbat ettiği yere e, delil olarak almamışlarsa bu istillan metodu batıl bir istillan metodudur. Tamam mı? Bu neye dayanarak bunu söylüyorum? Biz e, itikatta ne demiştik? Bizim anlayışımıza göre kitap sünneti müstakil olarak anlamak değil. Kitap ve sünneti kimin anlayışı üzerine anlamak? Selefin anlayışı üzerine anlamak. Öyle mi? Çünkü Allah onlar Allah ve Rasulü onların anlayışını kabul ettiğini bize nas kılmıştır. Öyle mi? Onların anlayışını bize örnek olarak gösterdiği için demek onların anlayışı Allah ve Rasûlü'nün razı olduğu bir anlayıştır. Tabi ne şartla? Şu şartla. O konunun gereği o zamanda da mevcut olacak. Mesela diyelim şimdi bankalarla ilgili bir hüküm çıktı. Ee, alemin biri çıktı, o bankalarla ilgili hükmü bir hadis-i şeriften çıkardı. Biri de çıkıp hayır selef bundan bunu anlamamış, bunu dese bu saçmalık olur. Öyle mi? Çünkü o zaman banka yoktu. Ama banka olduğu halde selef diyelim ki işte aynı muamele, aynısı. O günde cari olduğu halde selef diyelim bu delilden, delil de ellerinde olmasına rağmen bu konuya delil almamışlarsa bu istildal metodu nedir? Bu istildal metodu batıl bir istildal metodudur. Ama eğer şey yoksa buz yeni çıkmış bir meseleyse o dönemde mevcut değilse elbette Allah'ın ya umumi ya hususi delillerle her mesele hakkında mutlaka neyi vardır? Hükmü mevcuttur. Allah bizi başıboş abes bir şekilde bırakmamıştır. Evet. Tümme yükebbiru sonra tekbir getirir ve yakhirru saciden secdeye kapanır. Vela yerfa'u yedeyhi ikerini kaldırmaz. Fe escedu secde der ala ceb Hetehî ağnı üzerine ve enfihî burnu üzerine ve yedeyhî iklenin üzerine ve rükvetehî iki dizi üzerine ve etrafi kademeyhî ayakların parmakları üzerine secde eder. Ve belu bi asabî yedeyhî ve yastakbilû yönelir bi asabî yedeyhî ve ricidehî kublete, kublete ayak parmaklarıyla ve el parmakların uclarıyla yönelir. Oya tadiru fi ve secdesinde dimdik durur. Wayemek wayemik wayemken jabhat jabhat jabhatuh jabtahu saniye. Ve yumekkinu ve anlani ve anfahu burnunu min ardi yerde <gülüyor> mümekken kılar. Yani iyice sağlamlaştırır, bastırır, tam sağlam kılar. Oya temidu ala ve elini e, onun üzerine dayandırır. Ve ia'temidu ala kaffayhi iki avuç içinin üzerine ne yapar? İtimat eder, dayanır. Ve yarfu mafakayhi dirseğini, dirseklerini kaldırır. Oyuca fi odu adu adudehi anjen anjen yanından pazularını kaldırır uzatar. yanlarından yani şuralarından uzaklaştırır. Veya fabat nehu an baldırını veya fabat nehu kaldırır an fakizehi baldırlarından kaldırır. Vafakizehi ansakihii baldırlarını da <gülüyor> ve baldırlarını da nerelerinden kaldırır? Şuralarından kaldırır. Bak şurası var ya. <gülüyor> normalde hemen topumuzun üst tarafı. Ta diz kadar arkadan burası ne? Burası sak. Öyle mi? Burası ne? Şu kısım. Burası fakıs, tamam mı? Baldır. Evet. Evet. Evet. Şimdi burada bazı şeyler hükümler anlatmışız. Secde ile alakalı. Şimdi onlara dönelim. Bir. سُنْمَيُّ كَبِّرْ Bunda ihtilaf yok zaten değil mi? Sonra tekbir getirir. Aşağı doğru giderken. Ve yahrû sâcidan ve lâ Secdeye gider ve ellerini ne yapmaz? Ellerini tekrardan kaldırmaz. Yani rukudan sonra ellerini kaldırdı, ellerini indirdi. Semi Allahu limen hamide rabbena ve zikirlerini yaptı. Tekrar secdeye gidecek. Ellerini kaldırır mı tekrardan? Bu konuda zayıf bir hadis var. Yani Peygamber aleyhisselatu vesselam'ın secdeye giderken tekrardan ellerini kaldırdığına dair zayıf bir hadis var. Lakin i̇bn Ömer'in yaptığına dair sahih bir rivayet var. Yani i̇bn Ömer namaz kılarken rükudan sonra elini kaldırdı, tekrar rükudan secdeye giderken tekrardan elini kaldırdığına dair ne var? Tekrardan elini kaldırdığına dair bir rivayet mevcut. Sonra burada meselelerden bir tanesi, yani şeyhin atlamış olduğu meselelerden şeyhin secdeye nasıl gidecek? Yani diyelim, tamam Allahu Ekber dedi, elini kaldırdı veya kaldırmadı, secdeye gidecek. Secdeye dizlerinin üzerine mi gidecek? Yoksa ellerinin üzerine mi gidecek secdeye? Ne demek bu? Yani ellerinin üzerine gidecek dersek, önce öne doğru eğilecek, ellerini yere koyacak. Dizlerinin üzerine gidecek dersek, normal normal insanın eğildiği gibi önce dizlerini yere koyacak, ondan sonra ellerini yere koyacak. Şimdi normalde bu konu hakkında birbirine zıt rivayetler var. Tamam, bu konu hakkında Birbirine zıt rivayetler var. Bunlardan bir tanesi, sünnlerde mevcut olan Ebu Ureyren'in hadisi. اذا secede ahadukum, فلا يبركوا كما يبركوا البعير فليدع يديه qabla ركبته Sizden biri secde ettiği zaman, devenin çöktüğü gibi çökmesin, ellerini dizlerinden önce koysun diyor. Bir de İmam Bukhari İbni Ömer'in fiilinden naklediyor. Yani İbni Ömer namaz kıldığı zaman önce ee, şeylerini koyardı. Önce ellerini koyardı. Ondan sonra dizlerini koyardı. Bu birinci grup rivayetler. İkinci grup rivayetler gene sünnelilerde aynı şekilde Vâil ibni Hucur, peygamberimizin namazını vasfederken peygamberimizin gördüğünü ve peygamberimizin önce dizlerini sonra ellerini koyduğunu söylüyor. Secdeye gittiği zaman önce dizlerini sonra ellerini koyduğunu söylüyor. Ee, İbn-i Ebi Şeybe'de Hz. Ömer'den yani i̇bn Ömer'in babası olan Ömer radıyallahu anh'tan naklediyor. O da diyor ki Ömer secdeye gittiği zaman önce dizlerini koyardı, ondan sonra ne yapardı? Ondan sonra ellerini koyardı. Şimdi birbirine tamamen zıt şeyler var. Yani baktığımız zaman ikisi zahiren birbirine zıt e, görünüyor. Peki birbirine zıt hadisler olduğu zaman demiştik alimler ne yaparlar? Ya aralarını birleştirirler, aralarını birleştiremezlerse ne yaparlar? Nesk yaparlar, öyle mi? Nesk için tabi şartlar var ki Nesk öyle her birbirine zıt iki tane rivayet olmaz. Bir defa sarih bir şey olması lazım. Yani birinin sonradan gelip öbürünün hükmünü kaldırdığına dair elimizde açık bir ifade bulunması lazım. Ancak bu şekilde neske gidilebilir. Yani birinin birinden sonra gelmesi neske hiçbir zaman gerektirmesi, öyle mi? Niye? Çünkü belki sonradan gelmiştir veya sonradan nakleden onu daha önce duymuştur. Yani çok önce başka bir sahabeden duymuştur naklediyordur. Bir sürü şey ihtimal var. Ne yaparlar demiştik? Tercih yaparlar. Öyle mi? Tercihi de artık işte kimisi senede göre, kimisi metne göre, kimisi sahabeye göre, kimisi mevzu fıkıhsa işte belli başlı kriterler, mevzu hadise belli başlı kriterler vesaire ama bir şekilde tercih yaparlar. Cumhur ulema, cumhur ulema Ebu Ureyne'nin e hadisine zayıf demişler. Ve önce namazda ayakların yani diz kapaklarının sonra ellerin konması gerektiğini söylemişler, tamam mı? Bu rivayet zayıftır demişler, asla da aykırıdır demişler. Yani normalde hani asıl olan nedir? İnsanın çökerken dizlerini koyup sonra ellerini koymasıdır demişler. Bu rivayet nedir demişler, bu rivayet zayıftır demişler. Sadece İmam Malik Ebu Hureyla'nin rivayetini kabul etmiş. Yani o da Ebu Hureyla'nin rivayetini tercih etmiş ve onunla e, amel etmiş. Demiş ki önce elleri koyacak, sonra dizleri koyacak. Ama dedik cumhura göre nedir? Cumhura göre önce diz kapaklarını koyacak, sonra ellerini koyacak. Bir de şeye gitmeden, yani hadisleri birbirine tercih etmeden Ebu Hureyre hadisinin maklup hadis olduğunu söyleyenler var. Mesela bunlardan bir tanesi de kim? İbn Kayyim cevziye Zâdül Ma'ad kitabında bu hadisin ravinin üzerine maklup bir hadis olduğunu söylüyor. Maklup hadis ne demekti? Hatırlıyor musunuz maklup hadisin ne demek olduğunu. Maklub hadis, Ravi'nin kelimelerin yerini değiştirmesi demekti. Tamam? Maklub hadis neydi? Ravi'nin kelimelerin yerini değiştirmesi demekti. Şimdi nasıl olur mesela örnek? Bu hem senette olur hem metinde olur maklub hadis. Mesela diyelim ki Abdullah ibni Abdurrahman diye bir Ravi var. Ben ondan hadis naklettim. Abdullah ibni Abdurrahman. Baba'nın ismi ney? Abdurrahman. Çocuğun ismi ney? Abdullah. Ben diyelim dedim ki Abdurrahman ibni Abdullah, ne yaptım şimdi ben? Kalp ettim öyle değil mi? Hadisi maklup yaptım, ters çevirdim. Babanın ismini, oğlanın ismini yerine koydum. Oğlanın ismini de getirdim, babanın ismini yerine koydum, öyle mi? Aynısı bunun metinde de olabilir. Öyle mi? Ne gibi? Mesela örnek örnek verecek olan var mı? Bu hadisin dışında bir örnek. Mesela Peygamberimiz diyor ki يُزِلُّهُمُ اللّٰهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا 7 sınıf insan vardır. Allah onları gölgelerin olmadığı günde kendi gölgesinde gölgelendirecektir. Onlardan bir tanesi de kimdir? Peygamberimiz sayarken diyor ki bir sınıf insan da o 7 sınıfta sol elinin verdiği sadakayı sağ eli bilmeyendir. Sol elinin verdiği sadakayı sağ eli bilmeyendir. Mümkün mü böyle olması? Sol elle sadaka verilir mi? Megaberimiz sol almayı da vermeyi de yasaklamamış mı? Yasaklamış. Resulullah esenet mesela sağ elinin verdiğini sol eli görmeyendir demiş. Ravi ne yapmış? Ravi kalbetmiş. Sol elini verdiğini sağ eli bilmeyendir demiş. E bu olabilir. Mesela bizim lügat olarak da ön arka, alt üst, sağ sol, öyle mi? El, ayak, kafa, göz. Bu tip tekerleme şeklinde olan e, kelimeleri kalbetmek çok kolaydır yani günlük hayatımızda da mesela veya bir şey ezberlerken dikkat etmişseniz e, mesela Kur'an ezberlerken işte Allah azze ve celle'nin sıfatlarına gelince mesela ayetleriyle alakalı bazen biz de kalbediyoruz değil mi yanlış ezberleyip kalbediyoruz. Niye? Çünkü maklup olmaya müsaittir. Yani kelime ve cümle maklup olmaya müsaittir. O zaman demişler ki bu hadisin aslı şöyledir. İza seceda ahadukum fe la yebruku kema yebruku Feli yed'a rukbetih kibl yedih. Yani dizlerini ellerinden önce koysun demiştir peygamber. Aslında hadiste. Yani sizden biri secde ettiği zaman deve gibi çökmesin. Önce dizlerini koysun, sonra ellerini koysun. Ravi bunu ne yapmıştır? Ravi bunu kalbetmiştir. Önce ellerini koysun, ondan sonra dizlerini koysun demiştir. Peki böyle bir hadise durduk yere bu hadis maqlubtur demek mümkün mü? Yani ben diyelim baktım hadise bir sebep yok elimde. Dedim ki bu hadis şeydir, bu hadis maklub bir hadistir. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Niye bunu söylemişler? Şundan ötürü söylemişler. Çünkü demişler ki hadisin başı ile sonu birbirine muhaliftir. Yani hadisin başı ile sonunda bir çelişki var. Nedir hadisin başındaki ile sonundaki çelişki? Başında diyor ki Resulullah, sizden biri deve gibi çökmesin. Şimdi normalde deve gördünüz mü? Devenin nasıl çöktüğünü gören var mı içinizde? Deve nasıl çöker? Yani yok deveyi şöyle önüne bir getir koy, deve nasıl çöker? Görüntü itibariyle? Arka taraf Ön tarafı, Ön, tarafı, ön tarafı, çöker. Hı. Niye peki? Yani ne var bu şekilde? Ne var? Deve normalde muhtad olan çöküşün dışında bir çöküşle çöküyor. Öyle değil mi? Yani deve mesela normalde deveyi düşün, deve nasıl çökmesi lazım? Herkes gibi normal çökmesi lazım. Devenin çöküşünü izlediğin zaman var olan muhtad bir çöküşün şeyinden farklı çöküyor deve. Yani olması gereken bir çöküşün olması gereken çöküşün dışında bir çöküşle çöküyor. Önce arka tarafını bırakıyor, ondan sonra ön tarafını bırakıyor. Peki insan için mu orta olmayan çöküş tarzı nasıl olur? Ha, yani normalde insan için orta olmayan çöküş tarzı nasıldır? Önce insanın ellerini koymasıdır, ondan sonra şeylerini, dizlerini koymasıdır. Demişler ki bu sebepten ötürü bu hadis makluptur. Yani hadisin başı ile, hadisin sonu arasında ne vardır? Hadisin sonu arasında e, çelişki vardır e, demişler. Bu sebepten ötürü hadise maklub demişler. Tabi sonradan gelen bazıları İbn-i Kaym'a bir noktadan e, reddiye vermişler. Demişler ki devenin, devenin diz kapakları devenin ellerindedir. Tamam? Arap e, lugat kitaplarında, muhacemlerde. Devenin diz kapakları, devenin neresindedir? Ellerindedir. Yani ne demek o zaman? Deve zaten ilk başta diz kapağıyla çökmüş oluyor. Öyle mi? Yani gene Peygamberimiz bunu nehyetmiş oluyor e, demiş oluyorlar. Lakin <gülüyor> tabi bu e, çok böyle konuyla alakalı bir mevzu değil. Neden? Çünkü Peygamberimiz orada bize o cüz, devenin çöküşündeki cüz'iyetten bizi nehyetmiyor. Öyle mi? Yani devenin önce şurasını koyduğu gibi sizde şuranızı koymayın demiyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Devenin çöküşündeki ince cüz'iyetten bizi nehyetmiyor. Bizi neyden nehyediyor? Genel olarak devenin çöküşünden yani bir umum olarak deveyi önümüze koyuyor. Tamamen deveye benzetiyor yani devenin çöktüğü gibi çökmeyin. Yoksa devenin önce koyduğu organı sizde yere koymayın demiş olsaydı mesela doğru. O zaman derdik bu yani çok bir Allah'ın vermiş olduğu bir fahim olmuş olur işte deve önce diz kapakları devenin ellerindedir. Önce ellerimizi işte onun için diz kapaklarımızı koymamamız lazım. Vesaire, vesaire. Ondan dolayı nedir? Ondan dolayı diyoruz ki Allahu Alem, racih olan bu konuda diz çökerken önce ne yapmaktır? Önce dizleri koymak, ondan sonra ne yapmaktır? Ondan sonra elleri koymaktır. Racih olan önce dizleri koymak, sonra elleri koymaktır. Tabi ellerini koyup da dizlerini koymayanın yaptığı da inşallah sünnete uymaya niyeten yaptığı için Allah Azze ve Celle verecektir. Evet. Başka ne dedik? Ve istenmeyen kiblete ve ve yujafi an Peygamber el-Sat ve Sam sabaeduji. İsa sijda ve zaman ellerini koy. Ne yap? Ve şeylerini. Ee dirseklerini de yerden kaldır. Yani bu peygamber aleyhissalatu vesselamın sahabeye emri. Secde ettiğin zaman ellerini koy ve çeylerini kaldır. Dirseklerini yerden kaldır. Nasıl kaldırdı peygamberimiz dirseklerini? Sahabe peygamberimizin dirseklerini yani kollarını yanlarından uzaklaştırdığını söylüyor. Yani yan taraflarından uzak tuttuğunu söylüyor. Hatta İbn Buhayne peygamberimiz o kadar ellerini açardı ki koltuk altının beyazlığı bizden görünürdü diyor. Peygamberimiz ellerini o kadar açardı ki koltuk altının beyazlığı bize ne yapardı? Bize görünürdü. Yani elleri biraz daha fazla açtığı da mevcuttur. Ellerini nereye koyardı Peygamber aleyhisselatü vesselam? İki tane rivayet var bu konuda. Bir, omuz hizasına yani elleri dediğimiz şuralar, avuç işlerini omuz hizasına gelecek şekilde yere koydu. Bir de biraz daha ileriye yani şu kulakların hizasına gelecek şekilde yere koyduğuna dair de ne var? Yere koyduğuna dair rivayetler var. Secde yaparken işte Şeyh burada dediği gibi karnı e, baldırlardan, baldırları da nerelerden? Bu şeylerden, e, sak dediğimiz yerden uzak tutması lazım ve iki ayağı arkadan dikiyor değil mi? Ön, ön taraftan parmaklarının uçları kıbleye gelecek şekilde Peygamberimiz secde yapardı yani şuralarıyla secdeyi e, karşılardı. Ayaklar ise ne şekilde? Ayaklar ise şu şekilde dik yani parmak uçları kırılmış şekilde ayaklar dik. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın normalde e, Ayşe annemizin bir hadisi var. Belki e, daha önce abdesti bozan unsurlar konusunda anlatmış olabilirdik. Diyor ya, ben bir gün Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ı yatakta kaybettim. Yani baktım ki yatakta yok. Sonra onu aramaya başladım. Baktım ki işte elimle onu ararken iki ayağı dikleşmiş bir şekilde namaz secdedeydi ve dua ediyordu. İşte Allah'ım ben senin, senin rızanla senin gazabından sana sığınırım diye dua ediyordu diyor. Ben elime attım elim şeylerin içine geldi, ayaklarının iç kısmına geldi diyor. Bu hadis normalde İmam Müslüm rivayet ediyor bu Ayşe annemizin hadisini. Bu hadisin bir lafzında Rasan aqibeyhi diyor. Yani ben elime attığımda iki tane topuğunu birbirine kenetlemişti. Secdedeyken hani ayaklar dik duruyor ya şu şekilde, şuraları topuk olarak düşünün. İki tane topuğunu da birbirine kenetlemişti yani birbirine yapıştırmıştı diye Ayşe annemizden bir rivayet var. Bazı alemler diyorlar velev bu olmamış olsaydı bile yani bu lafız olmasaydı bile ben elimi attım iki ayağın içine denk geldi diyor ya. Bir insanın elinin o kadar büyük olması mümkün değil ancak bir adam ayaklarını birleştirecek ki biri eline attığında iki ayağının birden içine elini değdirebilsin yoksa ayakları ayrı olsa adamın secdedeyken mesela elini attığında iki ayağına birden elinin değmesi ne olmazdı mümkün olmazdı buradan bile hani istimbat yoluyla ayaklarını birleştirdiği çıkardı diye böyle bir yorum yapmışlar ama peygamber hanesinatu vesselamın namazda sünnetlerinden bir tanesi de iki ayak topuğunu birbirine ne yapmıştır birbirine birleştirmesidir. Başka bir şey kaldı mı? Ben sakayetken ayqulu fi sujud Dedik aynı rukuda söylemiş olduğumuz zikirleri peygamberimiz burada da yapardı ve farklı dualar da yapardı. Yani secdenin ruhuna uygun olan farklı dualar da yapardı. Nereye geldik? Yeter mi? Duralım mı burada? Yeter. Tamam. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alamin